Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Sormayacaktım, ee, unuttum. Evet, sormayacağım. <gülüyor> Can beraberiz. Mahir Balaylı'nda. Merhaba. Merhaba da, Öyle mi? Bu ee, haberi kaçırdım, haberi atladın. Evet. Ama dönüyor pazartesi günü. Balaylı'ndan hep dönülüyor <gülüyor> zaten. Dönülüyor, evet. <gülüyor> Özellikle de evet, uzun sürmeme <gülüyor> Evet, iyi olmamızın temel nedeni de artık bu işin... Sonuna doğru yaklaştığımızın ve mücadeleden başka hiçbir şey yol kalmadığını net olarak ortaya koyan bir dizi rapor çıkması gezegenin haliyle ilgili. Evet. Yani çok ayrıntılı birkaç rapor üst üste çıktı artı 20 ile ilgili. Ve yani 2025'e bu iş bir daha geri döndürülemeyecek kadar... ...değişir ve biter... ...haller biter... ...eğer şimdi sokağa çıkmazsak diye... ...ve tarihte de ilk defa bir şey... ...benim rastladığım ilk defa olan bir şey var... ...Birleşmiş Milletlerin... ...Çevre Kuruluşu... ...Temsilcisi... ...UNEP müdürü... ...Steiner... ...aktivistleri sokağa çıkmaya çağırmış... ...bizi protesto edin demiş... <gülüyor> Proteste. Evet yani durum bu noktaya geldi. Geldi evet yani Mao'nun başkan Mao'nun bir zamanlar Çin Komünist Partisi'nde karargahı bombalayın çağrısı yapmasına benzer bir durum <gülüyor> yaşıyoruz. İlginç bir evet. dünya yani. Evet evet. Ama Türkiye'de biz çok başka şeylerle Meşgul olduğumuz evet. için biz, biz şeyle tek devlet tek millet Tek bayrakla uğraşıyoruz esas Hayır şey için e Hakikaten benim e Türkiye'nin bu gidişiyle ilgili Düşündüğüm e en sonunda Yani hani aklını başına getirecek Belki de ülkenin ee, çok acıklı, travmatik şeyler olacak ya bir işte çevre felaketi. Çünkü e, çok ciddi işte kumar oynanıyor. Bu işte kanduğu meselesini konuşmuştuk daha önce. Nükleer e, enerji evet. işte bu e, santral kurulması için Kanadalı çok şahibil bir şirketle anlaşma yapılması üzerine e, bundan birkaç bir ay kadar önce miydi aşağı yukarı sanıyorum. Ve hiç bu konuda yaprak kımıldamadı. Bu konu olduğu gibi sorgulanmadan geldi geçti. Şimdi yani Kandu daha önceden işte bahsetmiştik Türkiye'de zaten hani 2000'lerin başında bir takım skandalları, yolsuzluk skandallarına karışmıştır rüşvet verme vesaireyle ilgili ismi. Dünyada çok şaibeli kendisi ee, ve Türkiye'ye o zamanlar 2000'lerin başında eski teknoloji satmak istediği e, nükleer e, santral yapımında iddiaları vardı. Yani Bunlar şimdi e, bilmiyoruz, duymuyoruz, konuşulmuyor üzerine fakat işte ciddi bir felaketle karşımıza çıkıyor olabilir bir gün. İnşallah, umarım çıkmaz ama inşallah maşallah vesaireyle olmuyor tabii ki bu işler. Evet, yani dolayısıyla biraz önce Şener Yurda Tapanla da sekizinci İstanbul'daki bu ifade özgürlüğü buluşmasıyla ilgili birazcık not konuşuyorduk ve 1997'den bu yana yürüttüğü, yürüttüğümüz diyelim. Mücadeleyi de bir kez daha hatırlamak gibi şöyle üzerinde 30 saniye geçme fırsatımız oldu ifade üzgünlüğü konusunda. Bir üst halkı olmakla beraber felaket bir durumda olduğu, Türkiye'nin yeniden onlara düştüğünü konuştuk. Aynı şey şimdi radyonun ilk yayına geçtiği dönemlerde ben bu kandu meselesini ne boyuna konuşma fırsatı bulduğumuzu hatırlıyorum. Buyurun bakalım şimdi tekrar karşımıza geldi. İnsan da biraz yoruluyor yani. <gülüyor> ya biraz yoruluyor ve bunlar gerçekten de tehlikeli durumlar. Ee, hani öyle böyle değil. Türk meselesi de tabii böyle bir konu. Aynen ee, e, Çok fazla üzerinde oynanıyor. Oynanıyor derken <gülüyor> oynanıyor değil, bir Komplo teorileriyle bütün dünya bize karşı komplo kuruyor. Türkiye'ye falan gibi bir durum değil tabii. Evet. E, Dikkatçizce çok hassasiyetlerden uzak biçimde yaklaşılıyor konuya ve bu meselenin artık çözülmesi gerektiği dünyadaki hiçbir çatışmaya İsrail Filistin'le da dahil benzemeyecek şekilde büyük bir insani tabloya bilançoya ülkeye sebep olduğu artık görülmeli. Bir de ekonomik boyutu var işin eğer insani boyutu hiç ilgilendirmiyorsa kimseyi. Hiç bir bin insanın ölmesi artık her yerde raporlarda böyle bir rakam geçiyor. Ee, on, ondan sonra 2 milyon kişinin e, Human Rights Watch'ın e, insan Hakları izleme Örgütü'nün rakamlarına verilerine göre yerinden olduğu, mülteci konumunda olduğu, kon, e, olmuş olduğu konuşuluyor. Yani bunlar müthiş şeyler ve şimdi yine işte bu KCK operasyonları, Van'da işte en son bu İstanbul'da da oldu bu sabah. İşte Ankara'da öğrenciler gözaltına alındı vesaire. İşte Van'dakinde mesela orada benim sivil toplum bir zamanlar içinde olduğum profesyonel olarak içinde olduğum bir Avrupa Birliği falan projesi çerçevesinde görüştüğüm bir takım insanlar tutuklanmış. Yani mesela eski BDP eş başkanı, il başkanı Cüneyt Can İşen yani daha yeni çocuğu olduğunu O zamanlar eşinin hamile olduğunu Hatırlıyorum mesela ya Şimdi otomatikman Onun mesela gözaltına alındığını Okuyunca Şöyle bir his geliyor Otomatik olarak Benim ilk düşünüm gitti o zaman yani Tamam artık bundan sonra Artık içeride gibi bir şey geliyor Otomatik evet. düşünce bu ne kadar korkunç bir şey Yani bir yargıyla ilgili Hiçbir şekilde böyle bir varsayımımız olmamalı Yargı bir güvencedir yani hakkınızı aramanızın mekandır. Orada şimdi böyle şeyler düşünmeye başlıyorsanız ya bir bakıyorsunuz zaten artık bu KCK operasyonu öyle bir şeydeki zaten genç ve ümit um vaat e, siyasetçi kalmadı gibi bir şey bölgede e, BDP çizgisindeyse. Evet yani bir kez daha hatırlatalım onu da KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya. Ve BDP'li, Barış evet. ve Demokrasi Partili ilçe belediye başkanlarının da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Bu tabii çok vahim bir gelişmenin daha vahim devamı. Vahim ama 2009'un başından beri de zaten hapiste olan insanlar var. Evet. Yani o Fırat, Fırat Anlı işte mesela işte Diyarbakır'da BDP'nin o zaman il başkanı genç bir siyasetçi olarak daha... 1970 bir doğumlu biri olarak Hasan Cemal'in mesela yazılarında Ümit Vadeden bir siyasetçi olarak geçiyordu. O işte 2009'un başından beri hapiste. Yani e, şimdiki bu insanlar ömürlerini hapiste mi geçirecekler? Çıktıkları zaman nasıl bir e, ayrıca siyasi çizgi beklemek lazım? Siyasetten mi uzaklaşacaklar? Ne yapacaklar? Yani bunları düşünüyor olmak lazım. Biraz işte e, eleştirerek yaklaşmakta. E, bir anlamda şöyle de bir şey var. Bu e, bir alanda Kürt sorunu öyle bir zehirleyici alan halinde ki aslında Türkiye'de bir alanda insan hakları ihlalleri oldukça yaşandıkça başka alanda da insanlar bundan çok uzakta hiç Kürt meselesiyle alakası olmadığını düşünse bile hak ihlalleri bakımından muaf kalmıyorlar. Aynı şekilde bir şekilde size geri dönüyor bu devletin baskısı vesaire olarak. Yani o çemberden kurtulamıyorsunuz. Amerika'da mesela bu 11 Eylül hikayesinde mesela haklar ve özgürlükler kısıtlanmaya başladığı zaman Müslümanlara özellikle yönelik bir baskı oluşmaya başladığı zaman. Ee, aynı zamanda e, bu işte Miranda hakları olarak bildiğimiz hani e, you have the right to remain silent diye hani evet. başlayan sözsüz kalma hakkınız vardır avukat isteyebilirsiniz vesaire gibi onların en ciddi şekilde ve üstelik de hiç 11 Eylül ile alakası olmayan biçimlerde e, budandığı zamanlar oldu. Ya bir Dediğim gibi bir alandaki bozulma Bir işte bizim hak ihlalinin başlaması Aslında bütün diğer alanları da yavaş yavaş Ufak ufak etkiliyor Benim bugün aslında konuşmak istediğim üzerine Polonya ile Türkiye'yi biraz karşılaştırmak i̇şte Ben de çok Türkiye konuşuyorum Artık Türkiye'ye geldiğimden ve burada yaşıyor olduğumdan beri Hem birazcık bundan uzaklaşmak için Dünyada başka yerler de var Başka ülkeler de var gibi Yaşanan sorunlar sadece Türkiye'ye özgü değil. Evet ee, tabii bu demin ifade özgürlüğü işte evet. KCK'ya yönelik operasyon kapsamında tutuklananlardan bahsederken evet. bir de bu roman şeyinde evet. Ferhat ve Berna'nın ücretsiz eğitim pankartı için 8 yıl 5'er ay hapis cezalarına çarptırılmış olmaları da Ayrıca o yani yargı yani, erkine e, duyulan güven evet, açısından fevkalade endişe verici bir şey tabii. Ya çok sarsıcı çünkü ben bir de olay olduğunda oradaydım. O <gülüyor> pankartın açılması zamanı. Evet konuştuğumuzu zaman. hatırlıyorum. Evet. evet o roman açılımı o, oradaki stadyum buluşması. Tabii roman açılımı sözü geçince haberlerdim. ilk önce roman açılımı ile ilgili yeni bir şeyler yapılıyor sanmıştım. Tabii ne oldu o açılım? Ne yapıldı, ne edildi, ne dedi yani bir şey başlandı. Ondan sonra bir takım işte, işte varlıkları genel yer getirilendi bir o olay kayboldu, gitti böyle bir şekilde. Ee, ama yani kaybolup gitmeyen şey oradaki işte o pankartın açıldığı saniyeler süren bir olaydı zaten. Yani bu insanların saniyeler süren bir eylem yüzünden bütün hayatlarının kararması. Ee, yani bir kere zaten hani kurtulamıyorsunuz ki bir o şeyden e, devletin o anlamda bir kere ensesinde hissettiğinizde soluğunu bütün bir ömür boyu süren bir baskı sürecine dönüşüyor bu. Ee, ve orada yani bu hakikaten e, yani roman e, açılımı buluşması büyük bir şeydi zaten yani körde gösterisiydi. Orada bir tek minicik bir pürüz olarak buna da bu kadar tahammülsüzlük gösteriliyorsa ki... Yargının bu anlamda bağımsız olduğunu da bilir, Düşünmüyoruz yani bir şekilde orada işte sinir bozdukları için, asap bozdukları için o müthiş bir stadyum coşkusu evet. içinde. Ya, bu akıl almaz bir şey ama artık bir yandan da o kadar vakaya adi oluyor ki mesela bizim konuşmalarımızda bir manşet değil bu. Bir yan unsur. Hı hı. Çünkü bu, bunun gibi bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü olay var. Evet. Ve e, şimdi işte bu kentsel dönüşüm vesaire işte bir alanda bozulma başlayınca diğer alanlarda muaf kalmıyor diyorum ya İnsanların evleri şakır şakır yıkılmaya başladığında ve e, buna karşı dava açma hakları olmadığında Belki de geri dönüp sulu kuleyi hatırlayan da olur yani Orada insanlar evlerinden edilirken neler çektikleri neler yaşadıkları roman meselesine de ayrıca geri dönersek Dolayısıyla bu Türkiye'nin tabii ki işleri oldukça zor e, bir anlamda. Çünkü biz demokrasi ilüzyonu içinde de yaşıyoruz bir yandan. E, zannediyoruz ki işte demokrasiyle iş başına gelince hükümetler e, oy vererek seçilince her şey güzel olacak ama olmuyor. E, bir yandan popülizm dünyanın sorunu işte Polonya'dan işte, bahsetmek istememin bir sebebi de buydu yani. evet. Popülist politikalar mesela Polonya'da bütün partileri etkiliyor. İşte orada da mesela çok ciddi şekilde çevre konusunda mesela Türkiye gibi biz büyümekte olan bir ülkeyiz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yetiş, arkadan geldiğimiz, yetişmeye çalıştığımız için çevre konularına da dikkat etmek zorunda değiliz. Hani bir gelişmiş ülke olsa farklı olurdu falan filan gibi argümanlar sunarak bu konuyu tamam et. Ee, Avrupa birliği'nin e, içinde bir ülke olmasına rağmen atlatmaya çalışıyorlar çevreyle ilgili te tedbirleri almayı mesela işte bu da tamamen bir popülizm politikası aslında kendi ülkene ve çevresini e, son derece kalitesiz ve çevre sorunları olan çevre sorunlarını getirdiği büyük ağır yüklere mahkum e eden bir politika izlenmiş oluyor sonuçta aslında bindiği dalı kesen bir yan da var popizmin tabi Evet, ve, yani Polonya, e, Polonya tabii olabilecek evet. en kirli e, ve kirletici e, çevreyi mahveden e, kömür ülkesi. Tabii, e, kömür. Tabi. O da çok önemli bir şey yaratıyor tabi. Dünyanın onuncu büyük benim kadarıyla şeyi kömür tüketen ülkesi ve benim bir çok dikkatimi çeken bir rakam vardı. Ee, %90'ını e, enerjisinin yani şeyinin e, ısınma enerjisinin ve elektriğini e, kömürden sağlıyor. %90 müthiş bir rakam tabii, evet. ve müthiş bir kirlilik aynı zamanda. Ee, ve e, Avrupa Birliği'yle sık sık takışıyor işte Polonya bu, bu yüzden ve e, bölge ülkelerinin yani özgürlükler şey işte Çek Cumhuriyeti, ondan sonra işte diğer işte şeyler eski orta eski komünist orta ve doğu eski komünist dedeme koşmaydı. Totaliter bence tamamen yönetimlerin. Onlarla beraber de bir anlamda anlaşıp koalisyon kurabildikleri yegane konulardan bir tanesi bu işte çevre Avrupa Birliği'nin çevre tedbirlerini nasıl atlatırız nasıl karşı çıkarız gibi bir durum. Şimdiki Polonya'nın bunun dışında Türkiye ile enteresan karşılaştırılacak bir yanı tabii ki bu muhafazakarlık tartışmaları. Ee, Polonya'da e, Türkiye'den biraz farklı olarak e, devrimcilik diyelim yani eski sisteme karşı çıkma ve din çok birbirinin içine çok geçmiş vaziyette. Türkiye'de bu daha e, hani yeni yeni birazcık daha e, AKP tarafından bir e, Eski düzene karşı Yeni düzen ve daha muhafazakar Bir tavır konusu Açıkça ortaya konuyor yani Polonya'da işte tabi bu Lehvalesa vesaire işte bu Komünizme karşı çıkış döneminde e, Katolik e, Kilisesi'nin çok ciddi içinde Olduğu e, Bir takım destekleme faaliyetleri var e, Ve bu anlamda işte Dindarlık ve e, Karşı duruş Diyelim e, totaliter o eski yönetime karşı çıkma e, vaziyeti birbirine çok örtüşmüş ideolojik olarak içine girmiş durumda. E, bunu Türkiye'de yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Çünkü şimdiye kadar AKP asla işte böyle bir hani, e, muhafazakar duruş kendi içinde olabilir ama bunu dışarıya Yansıtmıyor. Hep tez böyleydi AKP'ye karşı e, Dindarlaştırma ve Muhafazakarlaştırma tartışmaları Olduğu zaman. Akademik dünyada da bu böyle Ya ben ge geçen sene boyunca Okuduğum o kadar çok 2000'lerin işte ortalarında e, Bugüne kadar yazılmış makale işte eser, ya AKP ile ilgili Bütün şeylerde aşağı yukarı bu geçiyor Yani kurucuları Dindar fakat Kendisi dindar bir parti değil Bildiğimiz merkez sağ partilerden Olarak geçiyordu Şimdi farklı bir şimdi eksene Bir anlamda tartışmalar gitmiş oldu Kaymış oldu Polonya'da halbuki bunlar uzun zamandır Tartışılıyor işte Muhafazakarlık nereye kadar vesaire Hayat seçimleri bir anlamda Ne kadar kısıtlanıyor diye Ve 2011'de Bu yeni işte şeylerde Seçimlerde ee, bu bayağı bir e, hatta tepki hareketiyle de işte kendini bir anlamda tartışmalar başka bir şeye, sahaya taşınmış oldu. Çünkü ilk kez e, bu layıklık konusunda e, ciddi bir hani, veya yaşam tarzlarına karışılmaması için e, kendini böyle duyurmak isteyen bir ses, bir siyasi e, şey ortaya çıktı. Bir çatı partisi gibiyiz. Ee, bir anlamda ee, ve onun içinde bu ultraliberal e, parti olarak anılan e, parti e, aynı zamanda o seçimlerde işte yüzde on kadar oy aldı bir çok eski e, şey e, bir anlamda Polonya'nın bütün yani Polonya'da şimdiye kadar muhafazakarlık işte 1989 sonrası Kabul gören zaten hani toplumun bir parçası olarak kabul edilen bir e, bir anlamda özellikti. İlk kez bir işte dediğim gibi e, karşı devrim hareketine e, neden oldu. Ee, ve orada da işte hani herhangi bir şekilde işte sokakta bira içmek işte şey e, ne, bir suç olabiliyor işte şey olabilir bunun e, sonu yok hani muhafazakarlık vesaire diyoruz ama e, ondan sonra e, sadece işte kürtaj meselesiydi kürtajın yasak olması şu bu, bunlar değil e, aynı zamanda işte e, mesela muhafazakarlık öyle bir ifade buluyor ki e, ...siyasetçileri eleştiremiyorsunuz. Üst düzey siyasetçileri... ...eleştirdiğiniz zaman... ...bunun... ...yargında karşınıza sonuçlar da... ...çıkabiliyor. İşte şey... ...hakkınızda dava açılıyor gibi... ...bir muhalefet hareketi doğdu. İlginç biçimde. Yani... ...nereye doğru gidiyor... ...Polonya'daki durum... ...sence? Polonya'daki durum... ...şimdi... Bu e, gerçekten muhafazakarlıkla ilgili bir konu değil. Aslında tamamen popülizmle ilgili bir konu. Evet her, ee, her yerde olduğu gibi aslında. Evet her yerde olduğu gibi ve e, dindarlık da bu anlamda e, din motifi de e, din de artık olmuyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Bir Aile değerleri sürekli vurgulanıyor. İşte e, din motifi bir anlamda toplumsal bir hani milliyetçilikle de karışarak bir e, tutkal gibi e, toplumu birleştirecek kullanılıyor. İşte Sırbistan'da da en son işte başkanlık seçimlerinden sonra milliyetçi aday seçildi e, biliyorsunuz evet. e, A.B yolunda yürüyen Sırbistan'da ve ya ilk faaliyetlerinden biri e, yeni devlet başkanının iki saatliğine e, kiliseye gitmek oldu resmi olarak attığı adımlardan ilki. E, yani bunlar tabii çok sembolik şeyler ve e, bir anlamda ekonomiyle de çok ilintili. E, şöyle ki Polonya mesela şimdi Türkiye ile beraber e, Polonya nereye gidiyor diye sormuşsunuz. E, Avrupa'nın e, ekonomik mucizeleri olarak anlıyorlar Polonya ve. Türkiye. Çünkü bu açıdan da bir hani, benzerlik evet. var, değil mi ikisi arasında? Evet. E, krizin hani teet geçtiği bir anlamda krizden kırılan e, bir, bir Avrupa ve işte bu iki ülke bir farklı konumda e, olarak Hadi zaten buna da vurgu yapılıyor yani hani ikisinin ismi de beraber geçiyor. E bunun arkasında ne var? E, birazcık da vahşi kapitalizm var yani Polonya'da da bir şekilde ekonominin iyi gitmesi e, işte Kazanç sağlanıyor olması e, işler, Ekonomide işler tıkırındaysa Çünkü siyaseten de e, Bunun desteği geliyor İşte Polonya'da da bunun farkında Son derece aslında oradaki hükümette Ve zaten de bir gelenek Olarak yani e, 1989 sonrasında da e, Bütün ülkeler Belki sarsıntı yaşadılar falan ama Polonya'nın hani bu e, krizlerden Kendini kurtarabilmesi Biraz şey yapabilmesi bu Vahşi kapitalizmini çok iyi benimsemesiyle olabildi. Hı hı. E, bu anlamda Türkiye ile çok benzeyen bir yanı var. Yani bunun da getirdiği işte toplumsal bir erozyon işte nedir? E, ne, ne olursa olsun para kazanalım gibi bir ekonomik e, yaklaşım olunca e, toplumsal bir dolu dengeyi de alt üst ediyorsunuz tabi. Bununla beraber de işte ne oluyor bunu tutturacak tekrar o toplumsal yapıyı birbirine aslında yani o krizlerin patlamalara dönüşmesini engellemek için tepkileri kullanacağınız bir şey gerekiyor ve işte muhafazakarlık da bu anlamda çok iyi bir bahane. İnsanların işte aile değerleri işte bir anlamda boynunuzu eğin fazla da konuşmayın gibi bir şey oluyor o yüzden bunun dinle hiç alakası aslında yok diyorum. Anladığımız anlamda dinle hiçbir alakası yok Din burada sadece bir motif Ya başka bir şey de Olabilirdi evet. Ola ki e, Hani toplumda onun karşılığı olmadığı düşünmesi Kültürel olarak bir öğe olarak Kullanılabilecek olmasa Din bambaşka bir şey olabilirdi Yani e, o anlamda Veya din her neyse ona göre değişebilirdi İşte Polonya'da da mesela Hristiyanlık Çok koyu bir dindar e, şey, Katoliklik motifi Kullanılıyor ee, bu, bu çok komik bir karşılaşma bu anlamda Muhafazakarlıklar arasında Şöyle bir şey oldu Bundan bir yıl kadar önce e, lehvale Türkiye'ye gelmişti Daha fazla sanırım Hatta e, iki yıl mı oluyor Tam şimdi tarihine çıkaramayacağım Ben hatırlamıyorum Evet Egemen Barış'ın davetisi olarak geldi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi güçlendirmek için lehvale nasıl e <gülüyor> bir rol oynayacaksa bilmiyorum ama Orada işte e, İstanbul'da Şöyle bir laf etmiş gazetecilere bir röportajında. Ee, Kadınlarınız çok güzel, neden örtünüyorlar? Kendilerini kapatmasınlar gibi. Şimdi bir son derece muhafazakar bir e, kişilik dindar aslında lehvalesi. Böyle bir de laf ediyor. Yani şimdi muhafazakarlıklar karşılaştığı ve çatıştığı zaman da böyle birbirine asla <gülüyor> bağdaşamayacak <gülüyor> komik durumlar da ortaya çıkabiliyor tabi yani ne, o e, gezinin mesela tamamen bütün şeyini keyfini kaçıracak adeta bir şeydi açıklama gibi o zaman işte e, üzerine düşünülmüştü davet edenler tarafından evet, üstelik için... de yani bu kadar önemli bir e, devrim hareketine de baya e, katkıda bulunanlardan birisiydi e, o, ona rağmen böyle olması da yani şey oluyor, Solidarnoğlu, yani e, Dayanışma Sendikası'nın çok zorlu, uzun bir mücadele, askeri diktatörlükle mücadele ettiler onlar da yani. Komünist, tabii komünist. Ha, yani şimdi hakkını yememek lazım evet. tabii ki Levalesan'ın da. Bu anlamda ben e, muhafazakarı veya dindarlığı veya böyle bir hani e, azeta... E, Küçük görücü veya bir hani olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Bir özellik bu. Bir bu tarafı da var işin gibi. Evet. Şimdi yeni yeni mesela o dönemki 1989'un yaşanmasına da aslında neden olan bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki devrim hareketlerinin Din damarı da içinde aslında şimdi ya da muhafazakarlık da vardı Macaristan'da da çok ortaya çıkıyor. Mesela işte Fides Merkez Sağ Parti ve bütün o Macaristan'ın anayasasını sil baştan muhafazakar biçimde yazan üstelik bir iPad'de yazan <gülüyor> evet. milletvekilinin iPad'inde yazılı verilmiş bir anayasası var şimdi Macaristan'ın. E, orada da yani tam, tamamen işte o eski komünist döneme e, Totaliter döneme dediğim gibi e, Sürekli işte lanet yağdırılıyor İşte orada ne kadar kötüydü her şey işte falan filan Ve ya yani onun o devrim hareketinde de e, Öne çıkmış bazı liderler fidesinin içinde e, Bazı işte entelektüeller fidesinin içinde ya Bütün aslında şeyde Çek Cumhuriyeti'nde işte son derece popülist ve milliyetçi liderler de devrim hareketinde ön plana çıkmış insanlar O bakımdan bu tarafı da var işin madalyanın öbür yüzünde görmek lazım Ya O dönemde aslında devrimin kendisi çok ön planda oluyor Mücadelenin kendisi çok evet. ön planda oluyor İnsanların siyasi düşünceleri, incelikler Hani fark ettiren o Nüanslar diyelim siyasi yaklaşımlar sonradan ortaya çıkabiliyor yıllar yıllar sonra birazcık daha sular durulup o mücadelenin kendisi arka plana düştüğü ve artık mücadeleye gerek kalmadığı zaman belki evet galiba bitiriyoruz sürede. evet uzun uzun ama önemli yani bu üzerinde hiç durmayan durulmayan ve konu olarak dahi gündeme düşmeyen meseleler halbuki çok senin de işaret ettiğin gibi önemli paralellikler ve bir takım dersler çıkartmak eğer istiyorsak mümkün tabi. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi Seyyare Sizin öneyle